Günaydın Bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba. Günaydın. Buraya gelirken sabah Taksim'den geçtik ve çok üzüldük. Taksim gerçekten korkunç bir hale evet, dolu gidiyor. üstüne gelmiş. Ee, kötüydü yani. Neyse. <gülüyor> bir küçük etkinlik haberi verelim. Öyle başlayalım bugün. 9 Kasım Cuma günü. Biz, Banu ile ben yani. Kadıköy Belediyesi'nin Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi'nde, Cadde Bostan'daki Halk Kütüphanesi'nde yetişkinler için bir etkinliğimiz olacak. Çocuk kitapları hakkında konuşacağız yetişkinlerle. Her yaş için çocuk kitabı diye. Saati? Saati 15, 15 17 arasında Cuma günü, 9 Kasım Cuma günü Muhtar Özkaya Cadde Bostan'daki kütüphanede olacağız. Ee, bu haftadan itibaren artık pazar sabahları e, bir dolap kitabı e, sunuyor olacağız. E, bugün güzel güneşli bir pazar sabahı. E, yalnız benim elimde hiç güneşli olmayan, <gülüyor> e, aydınlık bir pazar sabahına hiç uymayan, daha çok gece yarısından sonra okunabilecek karanlık kitaplar var. Hemen başlayayım. E, Chris Prisley'nin yazdığı Montego amcanın dehşet hikayeleri ve Kara Gemiden Dehşet Hikayeleri, Tudem yayınlarından e, çıktı iki kitapta. İlk kitabın e, çevirmeni Zeynep Alparslan, ikincisinin kitabını e, çevirmeni Zarife Biliz. E, bu aslında bir üçleme, Dehşet Hikayeleri üçlemesi. E, üçüncü kitap henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama eli kulağında. Yani, 2013'ün başlarında... Aralık e, bile olabilirmiş bir ihtimal. Bir ihtimal, ihtimal Aralık'ta e, olmadı. 2013'ün başlarında Tünelin Ağzından Dehşet Hikayeleri adıyla üçüncü kitapta yayınlanacak. E, peki nedir bu dehşet hikayeleri hemen anlatayım. Sen okumadın bunları değil mi? E, okumadım. Senden merakla dinlemeyi bekliyorum. Evet. E, ben e, Montego amcanın dehşet hikayelerini ilk kitapçıda gördüğümde... Kapağını gördüm ve aldım yani hiç <gülüyor> o kadar. bakmadan içinde ne olduğuna bakmadan çünkü kapağı o kadar güzel bir kapak ki zaten içinde neler olabileceğine dair pek çok ipucu barındırıyor. Evet çok fazla işaret var. Ee, bir or ağaçlık bir e, arazinin ortasında şaşkın bir çocuk ya da bir insan e, figürü e, etrafında o ağaçlardan. Garip garip nesneler figürler e, çıkmış sarkıyor yani işte ağaçların dalları e, kurumuş iskelet elleri gibi uzanmış e, ve bu kişinin gözleri de fal taşı gibi açılmış e, ve anlıyorsun ki o ağaçtaki nesnelerin her birinin aslında bir anlamı var işte bir e, kargalar var bir köstekli saat var Bunu herhalde okuyunca anlıyoruz şimdi görüyoruz onları ama yani ama yani bir, bir dehşet şey hikayeler olsa yani, evet. o objelerin bir hikayesi olduğunu hissettiriyor kendine. Bir de bu sangen ya o şey kızılımsı böyle kirli kızıl. Evet. O renk de çok etkileyici. Ee, yani Aha. baştan sona böyle bakınca gotik bir şey bu dey deyip aldım ve, ve hiç pişman olmadım. E, okurken de ve tüylerim diken diken <gülüyor> olmuştu. E, hikayenin kahramanı Edgar isimli bir çocuk... Kahramanlarından biri doğru, daha doğrusu. Peki Anlatıcısı. bu bir gönderme mi Edgar ismi? Ee, muhtemelen Edgar Allan Poe. Çünkü e, yazar Chris Priestley'in e, sevdiği yazarlardan, hmm. etkilendiği yazarlardan birisiymiş zaten. E, korku öykülerini ve korku yazarlarını çok severmiş çocukluğundan itibaren. E, ve e, bir yazısında da şey diyor. Umarım hani o, o kitapları, öyküleri okurken hissettiğim şeyleri ben de öykülerimde okurlara yaşatabilmişimdir. Hmm. Diye bir dilekte bulunmuş ki öyle gerçekten böyle tedirgin oluyorsun okurken. Bu Edgar ormanın kıyısında annesiyle babasıyla yaşıyor. Ve ormanın ötesinde ormanın içinden geçen patikanın sonunda da Montague amca diye bir uzak akraba büyük amcası yaşıyor. Ve o yol, ormandaki yoldan geçip biraz da tedirgin edici bir yol orası. Montego amca'ya gitmeyi çok seviyor Edilir. Çünkü Montego amca ona hep garip hikayeler anlatıyor. Ee, Bu böyle bir kaşıntı gibi değil mi? Böyle hani korkulan bir yerden yürüyelim, böyle korkulu bir şeyler dinleyelim. Evet yani böyle sürekli e, tüylerin diken diken bir şey her an bir şey olabilirmiş hissiyle. Ama asla da e, geri adım atmadın oradan gidiyorsun. Edgar da bunu yapıyor. Ve iki e, kitapta böyle başlıyor işte. Montego amcadan biraz bahsederek her zaman olduğu gibi yine gidiyor onun evine. Montego amca onu hep evde aynı odada karşılıyor. E, ev buz gibi. Edgar oraya ne zaman gitse çok üşüyor. Ve Montego Montego amca hep bir mumla karşılıyor onu. Elektrik de yok. E, herhangi bir ısıtma sistemi yok. O oturdukları oda da Hafif karanlık loş kırmızı e, halılar duvarlarda işte bir sürü resim asılı ama hep kırmızı renk ön planda e, evin hani kalbinin attığı yer burası sanki diye tanımlıyor. Bir de Franz var uşak ama e, o kadar gittiği halde Edgardo evi Franz'a asla görmüyor. Montego amca işte çay istiyor Franz'dan kapıya birisi geliyor çayı veriyor e, Montego amca kapıyı geri kapıyor yani Franz diye birisi var ama. Kimdir neyin listir? Hmm. ya da işte o oda dışında evin diğer bölümlerinde neler var onu da bilmiyor ve odanın içi bir sürü nesneyle ile dolu resimler var objeler var işte e, çeşitli eski eşyalar var ve laf lafa açıyor e, Montague amcanın hep anlatacak bir şeyleri var ve e, oradaki zaman zaman o nesnelerden yola çıkarak ya da o nesnelere bağlayarak bir takım hikayeler anlatıyor ama dehşet hikayeleri bunlar. Hmm. Hep her hikayenin kahramanlığı bir çocuk mutlaka. Ve o çocukların başına aklına gelebilecek en acayip şeyler geliyor. Yani, yani keşin, Hansel keşin gelmese. De, aman diyeyim o kadar yani. <gülüyor> Hansel ile Gretel gibi şeyler mi diye soracaktım ki sen bir adım daha ilerisi en azından olduğunu evet, bana hissettin. Yani e, klasik korku filmlerinde de böyle rastladığımız e, unsurlar vardır mesela bebek evi. Ya da oyuncak ha. bebek. Çaki'nin ee, gelini. <gülüyor> Chucky nedir canım. Chucky bunların yanında bir şey değil. E peki şey vardı. Duşta böyle bıçaklama sahnesi. O <gülüyor> gölge. Ee, i̇şte şey bu çocukların ortak özelliği de e, hepsinde böyle yani hikayelerdeki o çocuklardan bahsediyorum. Hepsinin bir zaafı. insani bir za zaafı var mutlaka hmm. işte. E, ya çok fazla meraklılar e, meraklarına yeniliyorlar işte ya da yasakları çiğniyorlar. Ee, işte kötülük duygusu oluyor, yalan oluyor işin içinde ee, ve bütün bunlardan bu, bu ne e, duygular ya da işte o sözün Hı -hı. ettiğim insani zaaflar yüzünden çocukların başına her seferinde bir şey geliyor. Ee, ve bütün bu hikayeler birbirini öyle bir biçimde bağlanıyor ki işte hikayeyi Montey Amca noktalandırıyor. O hikayede sözü geçen mesela duvarda bir tane şey var. Ee, bir gravür var. Bir kilisede Koltuğun kolçağında işte bir heykel yontu gibi bir şey Onu Öne sürerek bir hikaye Anlatıyor Montego hmm. amca Ve hikayenin içinde oradaki o heykelin Gerçek öyküsünü dinlemiş oluyoruz biz. Bu arada mesela böyle gerçekten e, Chris Priestley'nin görüp çok etkilendiği e, bir İngiltere'de tam yerini hatırlamıyorum İngiltere'nin kasabalarından birinde e, eski bir kilise varmış Taş Kilise hatta web sitesinde onun linkini de paylaşmış orada böyle gotik e, sır, bank, kilise banklarının e, kolçaklarındaki gotik heykellerin fotoğrafları da vardı yani bir gün oraya gitmiş Onları görmüş ve etkilenmiş ya da işte yaşadığı evin arka bahçesinde yaşlı bir ağaç varmış. O ağaç işte geceleri diyor rüzgar estiğinde tuhaf sesler çıkarırdı diyor. Buradaki hikayelerden birinde de işte bir var yani yine öyle bir ağaç var ağacın içinde bir kötülük barınıyor ve çocuğa o ağaca tırmanmaması söylendiği halde ağaca tırmanıyor ve sonra bir şeyler oluyor. Yani referansları sağlam yani. Evet. Yani hep kendi görüp zaten her şeye böyle... Korkudan hoşlandığı ve korku e, yaratacak unsurlardan keyif aldığı için etrafında herhalde o şekilde görüyor. Chris Bak Chris bu de. çok enteresan bir şey değil mi? Hani başta da kaşıntı gibi bir şey herhalde evet. filan dedik. Niye sever çocuklar korkuyu? Bu önemli bir mesele yani. Onu ben de çözemiyorum. Biraz böyle hani yaşamın kıyısında bir şeyler mi o? Yani risk almadan aslında öyle bir yanı var ya bunun. Hani korku hikayeleri, korku filmleri yetişkinler için de sanıyorum. Evet gider öyle. özellikler korku filmi izleyelim. Böyle i̇şte yani, arada gelir değil mi? Hadi bu akşam korku gecesi yapalım. İşte hiçbir risk almadan yani elini taşın altına sokmadan diyelim nasıl yaşamın kıyısında hani ö, hayattan bahsediyorum yani canlılığın <gülüyor> kıyısına gidip gelmenin başka ne yolu olabilir ki sanıyorum bize bunu sağlıyor birazcık hani o... Hayat, Hayatı mı sınıyoruz ne yapıyoruz orada bir şey oluyor yani. Ama yani insan durup dururken niye böyle tüylerinin diken diken olmasını ister ve bundan keyif alır ki ben çözemiyorum bunu. İşte herhalde bir tür şey o karşılayamayacağımız bir cesaret ihtiyacı var orada başka türlü herhalde ya da en garanti böyle karşılayabileceğimiz. Evet olabilir güç gösterisi olabilir belki. Belki yani bilemedim ama yani keyifli oluyor sonuçta evet. bunlar. Yani bunu da işte okudukça o hikayeler birbirine zincir gibi bağlı e, laf lafı açıyor bir biçimde. İşte Montego amca anlattıkça dur bak işte aslında bir de şöyle bir şey vardı deyip başka bir hikayeye başka bir kahramanın başına gelenlere geçiyor. E, ve kitabın sonunda tabii ki sonunu söylemeyeceğim. Çünkü e, gerçekten hiç ummadığın e, bir finale karşılaşıyorsun. E, Montego amca ile ilgili de Edgar hiç aklına bile gelmedi gelmeyen aslında biraz da böyle içten içe hissettiği yani hmm. tuhaf bir şeyler olduğunu hissediyor. Giderek o hikayeler biriktikçe e, Edgar gerildikçe bizim de gerilimimiz yavaş yavaş artıyor ve e, sonunda e, ger gerçekten yaşanmış bir öyküyü dinliyor ve e, tüyleri alabildiğine <gülüyor> kabarmış <gülüyor> halde evine dönüyor. E, ve böyle bir oh Diyorsun ya yani kitap kitabı kapatıp bittiğinde bütün o dehşetli şeyler kapağın içinde kalmış oluyor. <gülüyor> ee, bu arada, Belki de bu his yüzündendir işte evet, korkusu. Ee, kitabın kapağı çok güzel dedim. Ee, i̇çinde de her bölümün başında o bölümde anlatılan hikaye neyse ya doğrudaki oradaki söz konusu obje neyse onu dair bir çizim ve aralarda da e, siyah beyaz gravürler var hı hı. Ee, resimleri David Roberts yapmış çok hoşuma gitti benim üslubu ee, kara gemiden dehşet hikayelerinde de Chris Priestley aslında benzer bir e, yaklaşımı izliyor burada da bir handa yaşayan e, iki kardeş var Ba anneleri e, ölmüş. Babaları da işte annenin ölümünden beridir çocuklarıyla çok ilgilenmiyor ve bir gece e, çok büyük bir fırtına çıkıyor. Han'da böyle biraz ücra bir noktada. Yani ulaşılması zor bir yerde. E, fırtına günlerce devam ediyor ve çocuklar sırayla hastalanmaya başlıyorlar. Önce biri hastalanıyor sonra hmm. diğeri ve bayağı hastalanınca bunlar babaları bir anda silkelenip kendine geliyor ve ben doktor getirmeye gidiyorum deyip e, çekip gidiyor. Han'da da başka kimse yok ve o gece o yağmurlu yani sokakta hiçbir canlının bile bulunmayacağını düşündüğüm bir gecede bir adam geliyor. Ee, girmek istiyor içeri. Çocuklar ilk başta emin olamıyorlar hani alsak mı almasak mı diye ama hava o kadar kötü ki adam içeri uyur ediyorlar. Ve e, garip böyle gizemli bir adam. E, bu fırtınanın dinleyeceği yok diyor. İsterseniz size hikaye anlatayım diyor ama e, bu hikayeler hani öyle çok da sevimli hikayeler değil. Dehşetli hmm. hikayeler yani dinleyebilecek misiniz hazır mısınız? Tamam biz biz böyle şeylerden korkmayız deyip başlıyorlar dinlemeye. Ee, deniz hikayeleri anlatıyor bu adam çocuklara. Yani şimdi e, çocuklardan birisi Edgar değil ve gelip hikaye anlatan kişi Montego amca değil. Değil başka iki hmm. ayrı çocuk ve başka bir anlatıcı var. Ee, ama Montego amcanın dehşet hikayelerindeki gibi hmm. yine laf laf açıyor ve bir hikayeden diğerine Yani kitaplar dizi aslında ama birbirinden bağımsız kitaplar Evet ha. yani ortak noktası böyle gotik hı hı. Dehşet hikayelerin anlatılıyor olması Ve bu kitapta da yine Montego amcanın amcada olduğu gibi Bence hı. daha da çarpıcı bir finale Hem adam adama dair Adamın kimliğine dair bir gerçekle karşılaşıyoruz hı. Ve adam hikayelerini bitirip çekip gittiğinde çocuklar Bambaşka bir gerçekle yüzleşiyorlar ve bayağı okuyup bitirdiğimde ben hani böyle en has korku filmlerinde <gülüyor> <gülüyor> ne hissedersen öyle bir şey hissetmiştim. Bir sen gerçekten okurken çok kapılıyorsun Tabii kitaba. Tabii tansiyonun bile ve çıkıyor. Biliyorum bazen. canım yerinden sıçradığını gördüm ben yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kitapta da böyle şey fırtınalı gece diğerinde hani sangen <gülüyor> rengi var dedin ya ormanın o. Kasvetli sarı loş ışığı varken Bunda da böyle gri mavi işte yağmurlu Dehşetli bir gece hissi Yaratılmış kapakta Üçüncü kitap henüz dediğim gibi çıkmadı tünel ağzından dehşet hikayeleri Onda da ilk defa tren yolculuğu Yapacak bir çocuk Trene biniyor ve Trende beyazlar içinde böyle bir kadın Beliri veriyor hani kim olduğu belli değil ve o kadın çocuğa dehşet hmm. hikayeleri anlatıyor artık o tünelle ilgili mi anlatıyor e, trenin geçtiği <gülüyor> yerlerle mi ilgili anlatıyor kadın e, kimdir nedir daha çıkmadan merakla bekliyorum e, kitap ben. Kitap çıksın da okuyalım o zaman ben de hemen bunları okuyacağım. Evet. Karar ee, şimdi yayın sırasında şarkı çalacağız birazdan. Evet. Şarkıdan sonra bizi arayan ilk dinleyicimizi serinin ilk kitabını Montego amcanın dehşet hikayelerini armağan edeceğiz. Tudem'den. Ee, evet Tudem yayınlarından çıktı. Zeynep Alparslan'ın Türkçe'ye çevirdiği Chris Priestley'in Montego amcanın dehşet hikayeleri. Şarkımız da... E Noel gecesi kabusu Tim Burton'ın Noel gecesi kabusu filminden What's This? Telefon numaramız 0212 343 40 Everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack! This isn't fair! What's this? What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone down here? What is this? What's this? Children throwing snowballs instead of throwing heads They're busy building toys and absolutely no one's dead There's frost in every window, oh I can't leave my eyes And in my bones I feel the warmth that's coming from inside Oh look, what's this? They're hanging mistletoe They kiss? Why that looks so unique It Inspired! They're gathering around a store story Roasting chestnuts on a fire What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think, and why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun. This looks like fun. Oh, could it be? I got my wish. What's this? But now the children are asleep but look there's nothing underneath no ghouls no witches here to scream and scare them or ensnare them only little cozy things secure inside their dreamland <sighs> What's this The monsters are all missing and the nightmares can't be found And in their place there seems to be good feeling all around Instead of screams I swear I can hear music in the air The smell of cakes and pies are absolutely The sights, the sounds, they're everywhere and all around I've never felt so good before This empty place inside of me is filling up I simply cannot get enough I want it, oh I want it, oh I want it for my own I've got to know, I've got to know It is this place that I am found What is this? Ee, yeniden birlikteyiz. Montego amcanın dehşet hikayeleri Chris Priestley'nin yazdığı Tüdem yayınlarından çıkan kitabı dinleyicimiz Sibel Süslü kazandı. Ee, i̇yi okumalar diliyoruz kendisine. Birazcık havayı yumuşatayım. Biraz bir sakinleyelim dehşet hikayelerinden sonra. <gülüyor> Karıncanın ne olduğunu bilmeyen karınca yiyen. Süper başlık. <gülüyor> evet çok güzel bir kitap adı. Ee, Hay kitaptan. Çıkmıştı bu kitap yeni bir kitap değil aslında yani çıkalı bir süre oldu ama biz yeni ele aldık bugün Jill Tomlinson tarafından yazılmış bir kitap Paul Howard tarafından da resimlenmiş aslında bir diziye ait bu kitap Jill Tomlinson'ın yazdığı bir diziden diğer kitapların da adlarını söyleyeyim büyümek isteyen goril evine dönmek isteyen kedi karanlıktan korkan baykuş hayatı keşfetmek isteyen penguen ve e, biz daha önce işte karanlıktan korkan baykuş ve evine dönmek isteyen kedi hakkında bir dolap kitapta yazdık da. E, karıncanın ne olduğunu bilmeyen karınca yiyen de yine diğer e, dizideki kitaplarla benzer bir özellik taşıyor. İşte bir yavru e, karınca yiyen var. Diğerlerinde de hep yavru hayvanlar yine söz konusu. Yani asıl kahramanlarımız onlar. Ve onların aileleri var. Ama e, tabii hayvanlar dünyasındaki çeşitlilik hakikaten çok büyük. Ee, ...işte bazıları çok büyük gruplar içinde yaşarken... E, ...bazıları işte bir tek e, belli bir süre annesiyle yaşıyor vesaire. Bunlar da aslında farklı metaforlar olarak belki eline, ele alınabilir. Yani işte büyük aile gibi, işte küçük aile gibi. Örneğin burada karınca yiyen annesiyle yaşıyor. Bir bekar anne gibi de algılayabiliriz hı hı. aslında evet. onu. Hani gerçi bu kadar metaforlarla uğraşmaya gerek var mı bilmiyorum ama aklımdan geçti işte. Ee, karınca yiyen Pim adı... Ee, Karınca yiyen olduğunu bile bilmiyor henüz. <gülüyor> i̇şte süt emiyor falan. Sürekli yuvada e, kıvrılıp uyuyor bir kenarda. İşte annesi e, hep annesi de yanında ve o hep öyle zannediyor aslında. Hayatı aslında o kadar zannediyor en başta. <gülüyor> bir gün gözünü bir açıyor. Yukarıdan onların bir delik şey, yuvaları toprağın altında oluyor karınca yiyenlerin. E, i̇şte o tünelden giriş tünelinden bir şey geliyor. Bir korkuyor abi bir bakıyor annesi neredeydin ki sen diyor. Annesi diyor ki yemek yemeye gittim. Pim de diyor ki yemek mi o da ne? Diyor ki yavrum, <gülüyor> hiçbir sana şeyden süt, haberi yok. Tabii canım sana süt vermek için ben de bir şeyler yemeliyim. Hani nasıl olacak ki o filan diyor. O zaman anlıyor ki yemek yemek diye bir şey var. Daha bilmiyor onu. İşte ne yiyorsun ki diyor işte karınca. Karınca da ne diye. Yani hikaye zaten böyle başlıyor. Pim hakikaten hiçbir şey bilmiyor. Yani tam bir bebek. Hı hı. Ee, ve işte e, yavaş yavaş Pim'in e, karınca yiyen yaşam, yaşamını ve dolayısıyla çevresini... Tanımasını, öğrenmesini, nasıl bir şey olduğunu fark etmesini, keşfetmesini izliyoruz kitap boyunca. Ve bu çok yumuşak, çok tatlı bir şekilde e, gerçekleşiyor. E, diğer işte o bölgede yaşayan işte e, Afrika'da bir bozkırdalar. Bozkır olmaz Afrika'da yaşayan ama. Savan. Evet ondan sonra e, işte e, oradaki ne bileyim bir zürafa yavrusuyla da karşılaşıyor. Onu tabii tünelden çıktıktan sonra ilk yaşadığı şaşkınlığı düşünemiyorum ya bile. tabi tünelden çıkıyor e, annesiyle beraber bir gidiyor annesinin karınca yemesini izliyor vesaire hani onlar tabi başlı başına bir her hmm. bir şey yüzlerce yeni şey bir anda tabi hepsi birer macera işte suya yakın bir yere gidiyorlar orada saklanmaları gerekiyor yani evlerinden uzakta kalıyorlar işte aslan kükremelerini duyuyor ama uzakta deyip endişe etmiyorlar başka bir hayat zaten o uh -huh. bu arada anne tabi sürekli yavrusunu işte kolluyor kolaçan ediyor kollayıp kolaçan etmek denirdi denir, denir. Tamam ondan sonra işte ona bir sürü şey diyor bu arada annesini yerken izliyor mesela çok sevimli bir sahne şimdi karıncayenlerin işte uzun bir dili var ve hani diye uzatıyor şap diye böyle hani yüz tane karıncayı yapıştırıyor diline çekiyor bizimki de Pim oturmuş kendi dilini anlamaya çalışıyor bununla mı yeniyor diye uzanmış şaşı böyle ona bakıyor burada bir görsel var. İşte dilinin ucunu filen anlamaya çalışıyor. Kuyruğun üstünde oturmuş tam şaşkın bebek pozunda. Ee, bu şekilde yavaş yavaş tanımaya başlıyor işte. Önce mesela bir şebekle tanışıyor. İlk böyle kafasını çıkartıp yuvadan dışarıya baktığı gün bir tane şebek geliyor. Şebeklerin işte ağaçlara çıkıp ağaçlarda yaşadıklarını işte orada e, ama sürekli kalmadıklarını hani hep aynı yerde yaşamadıklarını vesaire öğreniyor. Ve şebekleri dinlemenin. ...ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ediyor. Çünkü bir vahşi hayvan geldiğinde... ...bir etçil hayvan geldiğinde... ...alarm veriyorlar... Ki, ...herkes ağaca çıksın diye. O alarmı duymak karınca yiyenler için de... ...diğer yerdeki hayvanlar için de çok önemli. Avlanabilecek... ...av, av olabilecek Hı. hayvanlar için de çok önemli. Mesela bunu öğreniyor. İşte böylece bir tanışık. Ama sonra tekrar karşılaşmıyoruz mesela o... Maymunla, şebekle tekrar karşılaşmıyoruz öykünün bir yerinde. İşte sonra e, fillerle karşılaşıyor ama fil önce bir yavru fillle karşılaşıyor. Dört tane e, ağaç olduğunu zannediyor önce karşılaştığı <gülüyor> şeyin. Derken yukarıdan bir şey dürtünce bir bakıyor kocaman bir tane garip burun. Ondan sonra işte fillerin çamur banyosunu seyrediyor işte, i̇şte ondan çok eğleniyor. O da yapmak istiyor aslında vesaire ama işte hani ama biz karıncayı yeniz sürekli o vurgu var. Yavrum biz karıncayı yeniz hani. Ben neyim? Karınca yiyensin. Niye karınca yiyemeliyim? Çünkü sen karınca yiyensin. Hani sürekli o karınca yiyen vurgusu. Tabii burada şeyle de karşılaşıyoruz. O bebeğin her kitapta da aslında benzer bir durum var. Dizinin diğer kitaplarında da. Kendisini tanıması, kendisini kabullenmesi. Mesela işte penguenli öyküde bir de orada daha değişik bir durum var. Bir penguen, erkek penguen bir işte civcivi Sahiplenmiş. Çünkü yumurta bir şekilde yuvarlanmış. Dolmadan o da onu ayaklarının üstüne almış. Hmm. Ee, civciv çıkmış babası sanıyor ama diyor ki yok diyor ben senin baban değilim. Yani yumurta bulunca hani baktım bizde böyle olur. biz kral penguenleriz <gülüyor> <göndeririz> falan diye. <gülüyor> komün hayatı tabii, yaşıyor. Tabii hayatı yaşıyor. İşte hep topluluk birbirini kolluyor gözetiyor. İşte herkes birbirini ısıtmaya çalışıyor. İşte e, denize gidip işte avlanmış e, dişiler İşbirliği dönüyorlar. Var, evet. evet dönüp gelip yavruları besliyorlar Buradaki vesaire. Buradaki öykünün tam tersi tabii aslında. Tabii tam tersi. Burada sadece ikisi var. Sadece ikisi var işte o yüzden dedim bu sanki karınca yiyen bir işte bekar anne hı hı. yaşantısı sanki de diğeri hatta anne babasıyla da değil evlatlık gibi hani bambaşka bir durum evet. var. Yani aslında bunlar tabii hani bunları ben şu anda yorum olarak söylüyorum bunlar kitap bu amaçla yazılmış anlamında söylemiyorum ama buralara gidebiliyor e, Ama bu bakınca. gibi ki çocuklar için e, araç olarak kullanabilecek kitaplar. İşte bu çeşitliliği görmek bence çok keyifli yani ancak. E, çünkü en yakınımız nasılsa öyle zannediyoruz belli bir dönem. Ya ben çocukken İstanbul'un dışında hayat var mı onu bile bilmiyordum. Yani sonuçta öyle oluyor ya aklın evet. hani yakınca İstanbul dediğinde Bostancı'ydı zaten. Hani <gülüyor> şimdi öyle bakacak olursak eğer bu bu tip bilgilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yakınca Hı -hı. yani bir de e, diğer insanları, diğer canlıları, yaşam biçimlerini anlamak zaten hani o merakı uyandırmak bence çok önemli Hı -hı. bir şey. E bu hayvanlı öyküler de bence bu noktada çok güzel bir iş başarıyorlar. E, ...Jill Tomlinson'ın... ...bu arada onun hikayesi de ilginç aslında... ...Jill Tomlinson'ın e, hikayesi de ilginç... Yani ...biraz acıklı buldum daha ne, doğrusu... Ne e, ...aslında hiç yazar olmayı falan düşünmüyormuş... E, ...opera... E, ...şarkıcısıymış... Hmm. E, ...hep bu konu üzerinde çalışıyormuş... ...vesaire ama sonra işte... E, ...evlenmiş bir... E, ...aile kurmuş... ...bu arada işte sesi bozulmuş bir şekilde... ...bir hastalıkla... E, ...boğuşmaya başlamış bir yandan... E, Hani şarkı da söyleyemiyor işte gazetecilikle ilgilenmeye başlamış bununla ilgili kurslara gitmiş falan derken kitap yazıyor hani çocuklar için kitap yazabilmeyi akıl etmiş onu düşünmüş. Ee, başlamış yazmaya bu arada hastalık gidip geliyor filan işte mesela bir tane öykü yazmış altı ayrı yayıncı reddetmiş filan hani böyle bir mücadele içine girmiş bir yandan işte başka öykülermiş yazmış çizmiş yazmış çizmiş hep reddedilmiş reddedilmiş sonra işte. Bir editörle çalışa çalışa bu hayvanlı hikayeler ortaya çıkmış. Bu arada MS teşhisi konmuş. MS olduğu anlaşılmış. Ve bu diziyi yazdıktan sonra da zaten hayata veda etmiş. Yani Sadece çok... bu, bu dizisi mi var? Yok yani öbür başka, başka bir birkaç kitap daha var ama hani asıl bu dizi Hı. var. Ve hani işte böyle bir hikaye olunca o da biraz beni evet. şey yaptı. Yani aslında bu öyküleri yazdığı dönem hastalıkla mücadele ettiği. Ee, ...dönem. Yani zaman zaman konuşma zorluğu, okuma zorluğu... Yani ...okuyup yazamayan tek yazar herhalde hmm. diye bir not vardı orada yani. Çünkü atak geçirdiği dönemlerde ee, yani hiçbir şey yapamaz hale geliyormuş... ...ve sesini kullanabildiği zamanlarda çocuklara kitap okumaktan hoşlanır diye bir bilgi var mesela. Yani hani baya mücadele içinde evet. yazılmış bu kitapla işte tekerlekli iskemle ile... Ee, seyahat edebilir, e, hareket edebilir haldeymiş. E, o yüzden de ayrıca aslında etkilendim. Hı. Çünkü bu öykülerin hepsi e, son derece umut dolu, son derece yaşam dolu. E, hani teşvik edici, evet. merak uyandırıcı öyküler. Yani bu yüzden o mücadeleyi çok anlamlı o yani hastalıkla e, yazarın hastalığıyla mücadelesini çok daha anlamlı bir hale getiriyor bence bu kitaplar. Dolayısıyla bu kitapları da çok anlamlı hale evet, getiriyor Evet birden Şimdi yazara dalınca kitabı unuttum Karıncanın ne olduğunu bilmeyen Karınca yiyen bir diziye aitti Dediğim gibi Diğer kitaplarda benzer özellikler taşıyor çok keyifli okuması Yumuşak yumuşak kitaplar Jill Tomlinson tarafından yazıldı Paul Howard tarafından resimlendi Ve Gökçe Ateş Aytu tarafından Dilimize çevrildi Hay kitaptan çıkan bu kitaplar Bugün de süremizin sonuna geldik Gelecek Pazar günü saat 10'da yine görüşmek üzere. Evet bize ulaşmak isterseniz birdolapkitap.gmail.com adresine yazabilirsiniz. Gelecek Pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye